Süreden beri, bu kitap adından da anlaşılacağı üzere kula bizlerden her birimize kabirde melek gelecek. Men Rabbulk, O ma diinuk, O men nebiyuk. Bu üç önemli soruyu soracak. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bu soruya cevap verecek olanlar. Onu bu dünyada böyle soru-cevap şeklinde ezberleyip, bana kabirde sorulursa, Rabbin kim? Ben de Allah derim. Dininle ne? İslam derim. Peygamberin kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derim diye. Sadece öğrenmekle yetinip kalırsa, gereince amel etmezse, kabirde buna cevap veremeyecek. Kabirde buna ne yapamayacak? Cevap veremeyecek. Muhakkak kişinin bu üç soruyu dünyada ne yapması lazım? anlaması, hayatına geçirmesi, yansıtması lazım. Tabii çok önemli faydalar geçti bundan önce. Bu dersleri kardeşlerimiz kaydediyorlar. Daha sonradan da isteyenlere verebiliyorlar. Onun için ahiret saadetini isteyen bir kimsenin muhakkak yani bu kitaptan haberdar olması lazım. Bu kitabın içeriğinden haberdar olması lazım. Çünkü bizlerin ebedi mutluluğuyla alakalı bir konu. Yani konu Ee, dünyada nasıl başarılı olursun değil. Dünyada evet başarılı olmak güzel bir şey ama sonuçta en iyi bir vali olsan bile vakti geldiğinde emekli oluyorsun ayrılıyorsun. Bahçende e, toprak şey ediyorsun. Konu ahiretinde nasıl mutlu olursun. Yani ahiret mutluluğu öyle bir mutluluk ki ebedi bir mutluluk olacak. Ama dünyada nasıl başarılı olursun Yani bu evet önemli bir şey, güzel bir şey. Hepimiz dünyada başarılı olmak isteriz. Başarılı olsak da olmasak da şunu biliyoruz ki dünya ne olacak? Geçici bir yer olacak bizler için. Bir e, geçiş yeri, Ha giderken uğradığımız bir uğrak yeri. Önemli olan bizim için ahiret. Ahiret yurdu. Bu ahiret yurduna geçmeden önce, intikal etmeden önce bir durağımız daha var. O da kabir durağı oluyor. Her birimiz o kabire gireceğiz. Üzerimize birkaç metrelik o beyaz örtüyü saracaklar. Ondan sonra bizlerle birlikte mezara gelip bizleri o toprağın içine koyacaklar. Herkes böyle bunu bir düşünsün. Yani ibret olması adına ölüm yani yeter. Kişiye ölüm yeter. Aramızdan belki bugün, belki yarın, belki öbürsü gün yahut da Daha gelecek günlerde birileri gidecek, birilerimiz ayrılacak. Çünkü allah Teala'nın bizler için yazmış olduğu kader budur. Kimseye ebedilik ne yapmamış allah Teala, yeryüzünde vermemiş. Burada geliyoruz, yaşıyoruz, gidiyoruz. E, madem burada ebedi kalacak insanlar değilsek, burada sürekli yaşayacak insanlar değilsek, buradan ayrılacak isek, demek ki bu dünyaya geliş, gönderiliş bir gayemiz var. Yani buraya... Nereden geldik diye soru sormamız lazım. Nereden geldik? Yokluktan geldik. Yoktuk. allah Teala bizi ne yaptı? Var etti. Yani şöyle evli olan arkadaşlar biliyor. Çocuk, çoluk, çocuk sahibi olan arkadaşlar biliyor. 3 yani yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğuna bakıyorsun. 3 aylık, 5 aylık çocuğuna. Bir tefekkür ediyorsun. Ya bu 6 ay önce 5 aylık çocuk mesela. Ya işte bu 9 ay anne karnında kalıyor. 2 sene önce bu neredeydi? Yani bugün işte şu masanın siparişini veriyorsan Usta bunun suntasını şuradan alıyor, çivisini buradan alıyor, bir yerden gidiyor. Bunun bir öncesini görebiliyorsun. Ama yani şöyle bir bakın kendinize, yani yaş 30 olan arkadaş desin ki 31 yaşında, 31 sene önce ben neredeydim? Ben nereden geldim? Nereden geldim? Yani bu çok önemli bir soru. Nereden geldim? Ee, niye geldim bu dünyaya? Bu daha önemli bir soru. Bu dünyaya yani niye için gönderildim? Benim bu dünyadaki varoluş nedenim? Bulunuş nedenim ne? Yani burada ne oluyor? Yani biz ne yapıyoruz? Böyle bu yani evlenmek, yemek, içmek, gezmek, dolaşmak için mi geldik yoksa başka bir şey mi var? Ve nereye gidiyorum? Bu yolculuk nereye gidecek? Ne olacak? Bunları düşünmemiz lazım. Ama en önemlisi e, niçin bu dünyaya geldik? Niçin yaratıldık? Bunu bilmemiz gerekiyor. Allah Teala bunun cevabını bize <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki: "Ve me halaktul cinne ve'l insa illa" Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani yaratılış gayemiz evlenmek değil, yemek değil, iş sahibi olmak değil, çocuk çoluk, çoluk sahibi olmak değil. Cinleri ve insanları ben ancak diyor bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve bütün peygamberler, Allah-u göndermiş olduğu bütün peygamberler, geçmiş ümmetlerden bahsettik, deminki tefsir dersini hatırlayın. Yani her biri kendi kavimlerini öncelikle neye davet ediyor? Tevhide. Yani Allah'ı birlemeye, yani yalnızca Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. U'budullaha mâ lekum min ilahin gayruhû. Ne diyorlar? U'budullah. Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilahin gayruh. Sizin için ondan başka ibadet olunacak bir ilah yoktur. Allah-u Teala diyor ki, ve lekad ba'asna fî kulli ummetin rasûlen. Bizler her bir ümmetene gönderdik rasul. yani Her bir ümmetine gelmiştir <gülüyor> Rasul. Başka bir ayet kelimede Allah Teala diyor ki, her bir köye, kasabaya ne gönderdi diyor bir nezir. Ne demek nezir? <gülüyor> uyarıcı gönderdik. İşte bu uyarıcılar her bir köye gelen bu uyarıcı neye davet etti? Allah talayın açıklıyor. Ve laqad bahtna fi kulli ümmetin Rasulun eni Ne demiş bu? Peygamberler topluluklarına eni <gülüyor> ibadullah. Allah'a ibadet edin. Beş tane bu tağut, Tağuttan da. kaçının sakının. Yani bizim bilmemiz gereken en önemli husus dünyaya ibadet için gelmiş olduğumuzu kavramak. Evet. Müellif diyor ki Rahimehullah. "Fe izâ Sana denirse "Rabb'in kim?" sana sorulursa "Rabb'in kim?" bizi ne hazırlıyor şu anda? Yazar. Kabirde sorulacak olan soru yazılıyor. "Fe de ki ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. كم دربني ربّي؟ أدور كي الذي رباني بين آبان تربية، ورب جميع العالمين رب جميع العالمين، علماءن تُمْنُ آبَان تربية. ورب جميع العالمين رب جميع terbiye علماءن تُمْنُ آبَان تربية. ورب جميع العالمين رب جميع العالمين، علماءن تُمْنُ آبَان تربية. ورب Kemale ulaştırılması, yani en güzele ulaştırılması, derece derece, kademe kademe, ne gibi? Yani yoktan yaratılmak gibi. Yaratıldıktan sonra derece derece, basamak basamak, insanoğlunun yaratılışını gözden geçirin, kemale gidiyoruz. Şimdi bir aylık bebekken ne yapıyoruz? Konuşamıyoruz, altımıza yapıyoruz, iki yaşımıza geliyoruz, yeni yeni sütten kesiliyoruz, bir şeyler yemeye başlıyoruz. Bunların hepsini bu şekilde yaratan kimdir? Allah Teala. İşte bizim Rabbimiz budur. Bizleri böyle aciz yaratan, acizlikten olgunluğa adım adım götürendir. Yani insanoğlu şöyle bir çevresine baksın, oğluna, kızına, yeğenine, torununa. Görecektir ki ya bu bizim gibi bir beşer insanoğlu ama konuşamıyor. İdrak desen yok. Yani çocuğa diyorsun ki elleme cıs diyorsun, geliyor elliyor, yanıyor eli çekiyor, yine geliyor elliyor. Yok akıl yok, idrak yok. Yani hepimiz böyleyiz. Böyle bir varlıklarız yani. Geliyor böyle. Yüksek bir yerden bakıyor. Pat düşüyor. Kalkıyor. Yine çıkıyor. Yine düşüyor. Ya az önce düştün. kafanı şiştirdin. Morarttın. Yani nasıl bir yaratırsın böyle? Ama ne yapıyor allah Teala? Bizi bakın. Böyle terbiye ediyor. Ne demek terbiye ediyor? Adım adım kemale olgunluğa erdiriyor. İşte diyor ki müellif Allah, Sana denirse Rabbin kim? De ki Rabbim beni ve alemlerin tümünü aban? Terbiye eden, nimetleriyle terbiye edendir. Ve ho ma'budi. İşte o benim ma'budumdur. Ne demek ma'bud? İbadet ettiğim tek ilahdır. Çünkü biz geçen haftaki derste hatırlayın ne demiştik? Rab olarak, yani yaratıcı olarak bir yaratıcıyı kabul etmek, o yaratıcının aynı zamanda ne olması gerektiğini kabul etmek olur. İbadete layık olduğunu kabul etmeyi gerekli kılar. Yani... Sebep sonuç. Yaratık mıyız? Yani sonradan mı yaratıldık? Ya Yara sonra da yaratıldık. Kendi isteğimizle mi yaratıldık? Hayır. O halde biz mahluksak, yaratılmış isek ne olması lazım bir de? Halik olması lazım, yaratan olması lazım. Ya yani şöyle örneği vermiştik. Bu ürün. Değil mi? Bardak. Bu bardaksa bu kendi kendine bardak olmadı. Kendi de istemedi bardak olmayı. Bunu muhakkak yapan bir ne olmak zorunda. Bu bardağın, bu bardağın ürün olduğunu kabul ediyorsan, sonradan icat edildiğini, üretildiğini kabul ediyorsan, bunu üreten birisinin olduğunu ne yapmak zorundasın? Kabul etmek zor. Etmiyorsan, sen ah Yani istediğin kadar dilinle deki, bu, bunun, bunun kimseye üreticisi yoktur. Bu ne demek? Bu kendi kendine oldu demek. İnsanoğlunun oğlunun da, insan oğlunun da yaratılmış olduğunu ...kabul ediyorsan ki etmek zorundasın... ...insan mahluktur, yaratılmıştır. O halde onu muhakkak ne vardır? Bir... ...yaratan Halik'i vardır. Yani yaratmak o kadar kolay bir şey değil. Değil mi? Yani insanoğlu böyle bakın damarlarınıza... ...yani bugün... ...parmak ucu teknolojisi denen yeni bir şey bulduk. Değil mi? Hala da tam keşfedemedik ne olduğunu. Bakıyoruz her bir parmağın... ...ucundaki o iz bir diğerinden farklı. Yani Allah Teala öyle bir kudretle yaratmış ki bizleri, yani kudreti mükemmel, eksiksiz. Eğer onun yaratıcı olduğunu, halik olduğunu kabul ediyorsak, bu Allah, bu bu halikin mabudumuzun olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani yalnızca ona ibadet etmemiz gerekliliğini kabul etmemiz gerekiyor. Az sonra gelecek ibadet çeşitleri. Yani insanlar bugün yaratıcı olarak Allah'a kabul etmelerine rağmen, ibadetlerini bu yaratıcıya yapma zorunlulukları var. Eğer onu yaratıcı olarak kabul ettilerse ama bakıyorsun ki ibadetler başka yere yönlendiriliyor. Adam medet umacak, yardım umacak ne diyor? Medet ya Kadir Geylani diyor. Yetiş ya Abdülvaki Hazretleri diyor mesela. Yetiş ya Efendi diyor. Şefaat ya Resulallah diyor mesela. Bunların her biri nedir? İbadettir. Yalnızca kime yapılması lazım? Allah-u yapılması lazım. Az sonra gelecek. İşte bir kimse yaratıcı olarak Allahu Teala'yı kabul edip de ibadetini ondan başkasına sarf ederse kabirde Rabbin kim sorusuna ne yapamayacak cevap veremeyecek. Rabbin kim sorusuna cevap veremeyecek. Leyseli ma'budun sivah diyor ki müellif ondan başka benim bir ma'budum yoktur. Ve delilü kavlu Teala bunun delili nedir? Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala'nın şu ayeti bizim Rabbimizin Allah olduğunun delilidir. Ve ibadetimizin de ona yapmamız gerekliliğinin delilidir. Elhamdu. Ne demek elhamd? Övgü. Sena. Kimedir? Lillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rab diye olan Allah'adır. Buradaki lam harfi zeri. Lam. Lillah. Elhamdu. Lillah. Diyor ki ilim ehli. Eğer bu lam dan önce gelen şey vasıfsa sıfatsa hak etmek anlamına gelir. Yani hamdı kim hak eder? Allah hak eder. Hamt bir sıfat mıdır yoksa somut bir şey midir? Sıfattır değil mi? Yani dışarıda hamt denen bir şey var mı? Böyle görüyor musunuz? Yok. Ama mesela desek ki el-beytu li halidin ev Halide aittir. <gülüyor> Burada ki lam mülkiyet anlamı içeri ifade ediyor. Niye mülkiyet? Çünkü lamdan önce gelen nedir? Somut bir nesnedir. Eğer nesne gelirse, somut bir şey gelirse lamdan önce o mülkiyet ifade ediyor. Eğer gelen şey vasıfsa, sıfatsa hak etmek anlamına geliyor. Hak eder. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd kim hak eder? Yaradan. Allah hak eder. Yani bu şeyde, aradaki şeyde e, ince bir nüans var. Onu anlamak lazım. Yani mesela diyoruz ki <gülüyor> El-Mecdü li-Halidin. Demek Mecid övgü, onur. Burada Halid, Onur'un maliki midir tercümesi yoksa onur, Onur'a edilmeyi, övülmeyi Halid hak eder mi? Hangisi? Hak eder. Niye? Çünkü Lamdan önce gelen şey, kelime nedir? Vasıftır, Vasıf. sıfattır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Ardından diyor ki, ve kullu مَا سِيوَ Allah alemin ve وَاَهِدٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَالَمِ Alem ne demek? Alem. Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Ben de diyor, bu alemden bir bireyim, bir ferdim. Yani ben de mahlukum, canlıyım, acizim. Az önce de geçti. Yani adam böbürlene böbürlene yürüyor. Çalım satarak yürüyor. Doktora yakınını götürüyor. Öyle çok duymuşsunuzdur. Tahlil yapmaya. Doktor diyor ya bir de senin tahlilini yapalım. Ya ne olacak diyor benim bir şeyim yok top gibiyim, taş gibiyim, param var zenginim. Ya diyor bir yapalım gel bakalım bir yapıyor. Kanser. Yani altta yaşarsın. Gitti. Bütün planlar, bütün her şey gitti. Yani insanoğlu aciz arkadaşlar. Yani kalbimizin nasıl atacağını... Gözümüzü ne kadar kırpacağımızı bilmiyoruz. Buna sahip değiliz. Değil mi? Allah-u Teala bizi öyle yaratmış ki karnımızda bir kilo dışkıyla gezdiriyor depomuz karnımızda. Burada böyle iğrendiğimiz kokusunu beğenmediğimiz tiksindiğimiz bir şey bizim içimizde bizimle birlikte kesiyor. yani. Böyle yaratığız biz. Aciz, bu acizliğin bir alameti, bir sembolü. Öyle değil mi? Elimiz yüzümüz güzel koksa da tertemiz olsak, banyodan çıksak da duş seli kullansak da Değil mi? Ama bizim öyle bir hasletimiz var ki yediğimiz şeyleri o pis dışı olarak ne yapıyoruz? Dışarı çıkarıyoruz. Bıkına bıkına otura çömele. Demek ki bizler nasıl bir varlığız? Aciz bir varlığız. Muhtaç bir varlığız. Muhtaçız. Yani kime muhtaçız? Yaradanımıza muhtaçız. İnsan sırf bunu düşünse yani bugün türbelere gidip tapınılan Nedet umulan, yardım istenilen kişilerin de bizim gibi böyle yemek yediklerinde tuvalete gittiklerini düşünse der ki ya bunlar da nedir? Bir beşerdir. Allah Tala Kuan-ı ne diyor? Sizin diyor Allah ile birlikte dua ettikleriniz hurmanın üzerindeki zara bile ne değildirler? Malik değildirler. Hurmanın üzerindeki zar o kadar değersiz. Şakir bugün hurmayı unutmasaydı hurmayı yiyecektik. Onun üzerindeki zarı yiyecektiniz. Hiçbiriniz ona zara, o zara değer bile vermeden ne yapacaktınız? Çali atacaktınız. Ya yani diyor ki allah Teala Allah ile birlikte dua ettiğiniz her şey kim olsa olsun. Bunun içine peygamber de giriyor, melekler de giriyor, Allah'ın veli kulları da giriyor. Ma <mâ> yemlikunemin kıtmir hurmanın ucundaki neye sahip değildirler? Zara dahi sahip değildirler. Feizakile leke bime arafte rabbek sana denirse ki eğer diyor müellim, Rabbini nasıl bildin?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 Akşam كابقراً وصل. İşte مالك Rahim Allah diyor ki Rabbimi neyle bildin? آياتَهِمْ مَخْلُوقَاتِهِمْ. ما هي آياته؟ ومن آياتهِ الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، vel و Güneş ve ay Her الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار، الليل و النهار،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 Niye bunlara ibadet ediyorsunuz diye. Onlar ne diyorlar? Mana bulduğum illal <li> yuqarribuna ila Allahi zulfan. Bizler bunlara bizi ancak Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Evet şu ayet kelimelerin kerimelerin manasını da verelim. Bugünkü dersimizi inşallah bitirelim. Diyor ki Allah Teala ve min ayatihil leylu Bakın Allah'tan ne diyor? Ve min <gülüyor> Allah'ın ayetlerindendir. Ney? El leylu van Gündüz <gülüyor> وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Güneş ve ay لَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ Diyor ki Allah-u Teala o halde güneşe ve ayağını yapmayın secde etmeyin. Çünkü güneş İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Bu benim Rabbim kavmiyle münazara ediyor, tartışıyor. Onları yola getirecek. Güneş kayboluyor diyor ki ben kaybolanları sevmem. Kaybolanlar Rab olamaz. Allah-u Teala diyor ki güneşe ve ayağını yapmayın secde etmeyin. vescudulillahi'llevi halakahun onları yaratan olan Allah'a secde edin. En kuntum iyahu ta'budun gerçekten Allah'a ibadet eden kimselersiniz. Yani gerçek ibadet Allah'a yalnızca yapılan ibadettir. Yine müellif rahimeullah şu ayeti kerimeye getiriyor. İnne rabbakumullahullevi halakas semavatı vel arda fi sitte eyyam. Sizin Rabbiniz onur ki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 Allah Teala diyor ki bakın yatlubu ise, beş beşe gelirler. Hiç yorulmak yok ya. Emekli olmak da yok. Geceyle gündüz sürekli art ardan düşmüşler geliyorlar. Ve ve şems ve'l emri. Güneş, ay, yıldızlar Allah Teala'nın neydir? Emrindedir. Hep onun emrindedir. El alehul halqu ve'l emru. Yaratma da, emretme de de emretme de onundur. Tebarak Allahu Rabbil Alamin. İşte o Allah, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ne yüzedir. Rabb. Ve Rabbu huvel mabud. Diyor ki meal Efrahimullah, Rab denince Rabb'in manalarını biz geçen derslerde söylemiştik. Neydi Rabb'in manaları? Söyleyin. Halik, yaratıcı. Malik. Sahip olan. Müdebbir. Bu müdebbir, düzen koyan, yani çekirip çayan, yöneten. Değil mi? Bu bu manalara dönüyor Rab. Rab'bin, Rab'bin, Rab kelimesinin manası hiçbir zaman ma'bud, sözlük olarak söylüyorum. Değildir. Sözlük olarak. Yani Rab dendiği zaman yaratıcı anlaşılır. Peki niye diyor ki, böyle burada, Er-Rabbuhu el-Ma'bud. Rab, ma'bud demektir. Rab'bin şer'i manası ma'bud. Ne demek şer'i manası? Yani Rab neye gerekli kılar? Ma'budu. Ma'budu gerekli kılar. Rab neye gerekli kılar? Ma'bud olmaya gerekli kılar. Yani yaratıcı olarak kabul ettiysen o halde ibadet delil ne? Gelecek. Delil bu. fakara suresi. Ya eyyuhannasu Ey insanlar U'budu Ne yapın? Hayır, Rabbekum. İlahekum demedi. Bak. Rabbekum. Rabbinize ibadet edin. Çünkü Rab yani neye gerekli kadar? Mabud ma ma olmayı. İbadet edilmeyi. الذي خلقكم سلاله يرatan ربينزه والذين من قبلكم سذن اوجكل يرatan لعلكم تتقون امور كي تقوى صاحبولوس الذي جعل لكم الارض فراشا اوكي size yeriz onu ne yaptı döşek ve السماء بناء جو bina yaptı ve anzele mina السماء ماءا size de yukarıdan yağmur indirdi fa akhraja bihi mina الثمرات لكم osul size yeriz onu ne yaptı rızık verdi bakın Allahu Teala bu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 amme bilenler, tebarek cüzünü bilenler, katse meccüzünü <gülüyor> bilenler, Mekke'de genelde inmiş Mekki ayetleri bilenler sürekli Allah-u Teala'nın rububiyetini zikrettiğini görürler. Geçen haftaki tefsiri hatırlayın. Efele, e, şeyde, efelem, şeyde, raşiye söylesinde, efelem yanzuru, efelem yanzuru, efelem yanzuru, efelem yanzuru, deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Ya şimdi Mekkeli müşrikler deveyi yaratanın Allah olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Niye? Bildikleri şeyi onlara soruyor allah Teala. Niye? Yani onlara sordu Allah-u Teala. Yeri kim yarattı dersen Allah derler. Doğru cevap vereceklerini Allah-u Teala biliyor. Ama hala diyor ki deve bakmazlar mı nasıl yaratıldığına? Göğe bakmazlar mı nasıl yükseltildiğine? Yere bakmazlar mı nasıl düzeltildiğine? Dağlara bakmazlar mı nasıl çakıldığına? E bunlar bunların cevaplarını biliyor. Ama niye soruyor hala? Onlara şu deniyor. Bir ahmaklar. Bir geri vekalılar. Bu kadar... şeyleri zor olan şeyleri yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorsunuz da bunun gereği olan aracısızca yalnızca ona ibadet etmeyi kabul etmiyorsunuz. Allah Teala onların bir köşeye sıkıştırıyor. <Gülüyor> Bu ayet-i kerime de de bakın size göğü bina yapmıştır. Yeri döşemiştir. Döğüne yapmıştır. Gökten yağmur indirmiştir. O yağmurdan bitki bitirmiştir. O halde feleati cealulillahi an o halde ne yapmayın Allah'a Eşler. Allah'a eşler ne yapmayın? Koşmayayım. Koşmayın. Allah'a eşler koşmayın. Şimdi bir insan kabre gitse dese ki çocuğum olmuyor bize çocuk var. Bunu diyorlar mı şu an? Diyorlar. Al sana göbek ver bana demek Nerede o tezveren türbesi burada Fatih'te değil mi? Tezveren. İsmine bakın tezveren. Te tezveren. Çabuk veriyor yani. Ona istediğin zaman çabuk veriyor diyorlar. Subhanallah. Allah. Şimdi Allah Teala'ya bu türbe eş koşulmuş mu? Koşulmuş. Yani sözü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dilediğine diyor. Erkek kız verir, Dilediğinde ne var? Veya kısır yarat. Kısır yarat. Şimdi bir insan gitse Medine'de dese ki: "Ey Abdülkadir Geylani, bana 50 kuruş ver." dese. 50 kuruş. Çok küçük bir şey. 50 kuruş ya. Şirk olur mu?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 sıfatını, vasfını neye benzettin? Allah'a. Yahut babanın gaybı bilmesini neye benzettin? Allah'ın gaybı benzet bilmesine benzettin. Burada Allah Teala'ya şirk koşmuş oldun. İşte Allah Teala bu ayetin Bakara Suresi'nin ilk Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir. U'budu, ilk yasak fele tec'alullahi endade. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'de okuyan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan bir insan ilk açtığında <gülüyor> karşılaşacağı ilk emir nedir? İlk emir. O <gülüyor> ya ey insanlar. Ubudu. Bakın kaç sayfa geçiyor? 4. Fatiha'ya geçiyorsun. 4. sayfa Fatiha ile birlikte 4. 4. sayfada 4 sayfa boyunca hiçbir emir gelmemiş. Yap. Evet. Gelen emir ne? Allah'a Rabbinize ibadet edin. İlk yasak Allah'a eş كوشم Demek ki o kadar önemli bir konu ki bu Allah'a ibadet. Kur'an'da يقُرُّه zaman ilk başta o geliyor. İlk في القياسات شيك كورك، يجي. يقول ابن كثير Kesir الله، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نبي ابن كثير، الله رحمته لي. كل من يخلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ينادي الله يخلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ينادي الله يخلق هذه الأشياء هو Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah-u Teala'nın bizlere yapmamızı emrettiği ibadet türleri gelecek. Dua, kauf, reca, değil mi? Ee, ve diğerleri. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bunu ne yapacağız? Alacağız. <gülüyor>